Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret. Herkese günaydın. Bengi'ye de İyi geceler mi diyeceğiz, iyi sabahlar... Hı hı. ...ve merhaba. herkese, hoş geldiniz. Merhabalar, hı. merhaba Bengi. Mer merhaba, ee, evet, iyi gece. İyi geceler. Yani. Evet. İyi geceler. <gülüyor> evet, bugün... E, ...9 Aralık Boğaziçi Üniversitesi'nde... ...gerçekleştirilmiş olan... ...gıda toplulukları çalıştığı üzerine... ...konuşacağız. Ve üç kıymetli misafirimiz var bugün... E, ...Sevgi, İlayla ve... ...Aytaç arkadaşlarımız... Bir isterseniz hızlıca bilmeyenler için kimiz neyiz ne yapıyoruz'u bir özetleyelim. Ondan sonra da çalıştayda neler yapıldı onların üzerinden gideriz. Sevgi ben. İlayda ile birlikte dürtüklerinizi direnen üretici tüketici kolektifi. Evet merhaba İlayda bu arada. Merhaba Sevgi. Merhaba, evet. merhaba ben de Aytaç Timur. Yeryüzü Derneği Gönlüsüyüm. Evet. İsterseniz bir kısaca e, bu çalıştayın tarihçesiyle başlayalım. Ne zaman başlandı, ne yapılıyor ve son toplantının genel çerçevesi neydi? Bir hani e, isterseniz e... Şimdi bizim Yeryüzü Derneği'ndeki gıda topluluklarımız bu sene 7. yılına girdi. 7 yıldır insanların böyle küçük üreticiden doğrudan ürün almasını sağlıyoruz ve biz ilk bir Ekim ayında kurulmuştuk. İlk defa ilk listemiz bir Ekim ayında yayınlanmıştı. Sonra da her yıl Ekim ayında hem geçmiş 12 ayda neyi yanlış yaptık, önümüzdeki 12 ayda neyi düzeltebiliriz diye toplanıp konuşuyorduk. Ama geçen sene dedik ki bizim aramızda konuşmakla olmayacak bu iş. Esas biz bütün üreticilerimizi de çağırmalıyız. Kaldı ki İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Çanakkale'de, Eskişehir'de, Bursa'da, Antalya'da bu işleri yapanlar var. Onları da çağırmalıyız diye. Geçen sene yine Bağız Üniversitesi'nde birincisini yaptık. Gıda toplulukları çalıştığı Hı. ama bu da kesmedi bizi. Çünkü bu işlerde ne kadar paydaşı arttırırsanız, dayanışmayı ne kadar arttırırsanız o kadar doğru şeyler yapıyorsunuz. E, akıl akıldan üstün. O yüzden bu yıl biz bütün topluluklara çağrı yaptık. İşte Dürtük, bükop, Kadıköy Kooperatifi, Koşu Yolu Kooperatifi girişimi gibi daha böyle adınlanmadım. Herkesi çağırdık. Herkes de olumlu cevap verdi. E, hakikaten bu gıda üzerine çalışan insanlar paylaşmak konusunda Türkiye'deki diğer çevrelerden çok daha farklı, çok daha açık, birlikte iş yapması kolay insanlar. O yüzden bu sene ikincisini çok daha geniş bir tabana dayanarak yaptık. O yüzden de bence hem tartışmalar verimli oldu, hem katılım iyi oldu. Bugün buraya bizi çağırdığınıza, geçen sene çağırmadığınıza göre demek ki daha da çok ses getirdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, pek de bu e, şey <gülüyor> bu e, lafı alıyoruz sitem <gülüyor> e, lütfen sitem e, için hemen... söylüyorum <gülüyor> yok eshaf e, öyle bir şaka yaptık zaten Hı -hı. Şey, e, şimdi tabi biz biliyoruz e, gıda meselesinin içinde olanlar da biliyor ve yani bu programda da zaten bir şekilde gıda ekonomisini Bildiğimiz ekonomi gibi değil başka türlü eylemek üzerine konuştuk ve daha önce evet. bu örneklerden de bahsettik ama yine de e, belki ilk kez programa denk gelenler e, için bir e, yeryüzü derneğinde sen siz ne yaptığınızı biraz anlattın. İşte dürtük'ten biraz ile sevgi bahsedebilir belki. E, dürtük ne yapıyor, e, işte ne zaman ne yaptı falan filan ve ondan sonra da bir, e, hemen böyle şey, çalıştaya kimler geldi ve neler konuşuldu çünkü benim takip edebildiğim kadarıyla birazcık şey de var yani ortak bir şekilde bu başka ekonomiyi ellemeye çalışan gıda topluluklarının ortak sıkıntıları var falan hani yani böyle biraz onlardan bahsedelim. Ben de meraktayım çünkü takip edemediğim için kendim için de soruyorum. Evet isterseniz dürtükle başlayalım. Ee, dürtük direnen üretici tüketici kolektifi. 2 e, senedir faaliyetteyiz e, diyelim. E, İstanbul ve çevresinde e, toprak tehdit altında olan, üretimi tehdit altında olan e, üreticiler aslında birlikte hareket etmek için e, yola çıktık. Bunu da e, bir taraftan çalışıyoruz. Yani bu nasıl e, işte de, devam ettirilebilir. E, bir taraftan da haftalık olarak aslında sipariş e, topluyoruz. E, 200'e yakın üyemiz var. E, hafta başında bir sipariş formu yayınlıyoruz. Bu e, formda e, sabit olan e, kuleden e, Mevlana Kapı'ya uzanan Bostanlar e, ve Piyale Paşa. Bu iki bostandan düzenli alışveriş ediyoruz toplu olarak. Ve perşembe günleri de dünyada mekanda, dünyada mekanda bir dayatışma mekanı. Orada buluşuyoruz. Beş buçukla yedi buçuk arasında dağıtımımız var. Katılmak isteyenler olursa beş buçukla yedi buçuk arasında tanışmaya davet ediyoruz önce. Evet, buradan da bir duyuru yapalım. ilgilenen arkadaşlar, perşembe saat beş buçuk, yedi buçuk arasında. Evet. Tamam. dünyada mekandayız. Dünyada mekanda, tamam ee, biz... Sabah beş buçuk mu <gülüyor> akşam <gülüyor> kesinlikle akşam beş buçuk tabi ki. <gülüyor> evet Ömer için beş buçuk sabahta da olabilir ama bir mi? başlangıç için olabilir. Evet <gülüyor> radyoya gelmeden önce... önce evet. Güzel fikir. biz de şöyle başladı aslında biz on yıl önce Takas Çenliği ile başladık bu işe yani kullanmadığımız her şeyi götürüyoruz bunu on yıldır da sürdürüyoruz yani Türkiye gibi. bir İkim şeyde hmm, e, kültürde çok zor şeyler hakikaten bir şeye oyun götürmek. E, bu bir kitap, bir gömlek, bir kilo elma, bir televizyon, bir cep telefonu ve hepsinin değeri bir. Bunları birebir paylaşıyoruz efendim. Ee, oradan ben bir yelek almıştım. Yaklaşık <gülüyor> üç sene önce olsa gerek. iki tane bez çanta verip bir tane yelek almıştım. Hala giyerim efendim. Yani sana haksızlık edinmiş. iki bez çantaya bir yelek aldıysan birebir olmalıydı. Ya. Yani ama onun karşısında bir tane de kitap aldım. <gülüyor> ha, tamam şimdi o. Yani. Şimdi biz orada esasında şunun peşindeydik. İhtiyaç ne? Hı hı. Çünkü ekonominin büyümeye, kalkınmaya dayanlı olduğunu söyleyen bütün ekonomistler e, ihtiyaçların sonsuz olduğunu iddia ediyorlar. Hakikaten öyle mi? Nitekim hiç unutmuyorum bir televizyonla bir kilo elma el değiştirmişti ve biz hangisi değerli diye tartışmıştık mesela. Bir kilo elma mı daha değerli? Bir televizyon mu daha değerli? Şimdi bu tartışmalar bizi gıda olayına götürdü diyebilirim. Çünkü gıdada da aslında ihtiyacımız ne? Mesela Türkçe'de çok güzel bir laf var. Abur cubur. Abur cubur acaba yemek mi? Değil mi? Çok ilginç bir soru bence. Ve Türkiye'de bunu kim uydurduysa bence çok akıllı bir insanmış yani. Obur cubur yemek mi? O zaman paketli aldığımız şeyler yemek mi? E o zaman bunlar acaba belki de ihtiyacımız değil. Değil mi? Peki ekonomi bunlarla büyüyecekse değil mi? Biz o büyümenin içinde yokuz. Hı hı. Böylece gıdaya başladık. Sonra bir de fark ettik ki bizim 10 liraya aldığımız bir şeyin sadece 3 lirası üreticinin cebine gidiyor. Birleşmiş Milletler'in raporu var böyle. Yani marketten 10 lira aldığımız bir şeyin 3 lirası üreticinin cebi 7 kime gidiyor? Neden onlara gitsin? Değil mi? Esas üreten burada kazanmalı. Üstelik bunlar küçük üreticiler. Yani küçük üreticiler işte dürtüğün de çabası bu. Yok oluyorlar. Daha doğrusu yok ediliyorlar. Bilinçli olarak yapılıyor bu. E peki biz küçük üreticiyi nasıl destekleyebiliriz? O zaman aradakileri süpürmemiz lazım. Şimdi bakın ihtiyaç, aracılar, aslında bu çok basit konuştuğumuz şeyler değil mi? Bir yandan da konvansiyonel ekonomide Tem, temel olan şeyler. O yüzden de ben e, Türkiye'de, de, dünyada da bu yapılan şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sırf bu nedenle de... E, lütfen. Yok yok sen bitirdin beni, ben bitirdim. E, bu ben. nedenle de mesela geçen sene Fransızları çağırdık. AMAP diye böyle örgütlenmiş Hı -hı. bir gıda topluluğu var. Gelip sayılarının bir milyona ulaştığını söylediler. Bu sene İtalyanları çağırdık. Slow Food oradan çıkmış, Terra Madde oradan çıkmış. ...seneye de gönlümüzden geçen Japonları çağırmak. Çünkü bu sistemi ilk defa Japonlar kurmuşlar. O yüzden bu dünya deneyimleri de önemli. Onlara evet. dokunmamız önemli. İsterseniz biraz çalıştığa girelim. Hatta girmiş olduk. İtalyanlar vardı. Evet. Ben de şimdi programa tekrar bakıyorum. Yani konuşulup... Programda konuşulacağı söylenen... ...ne kadar konuşuldu onları açıkçası duymayı işte ben de bekliyorum gıda topluluklarının çoğalması gönüllülük, örgütlenme iletişim yöntemleri araçsız işleyiş, işleyiş ekonomik model ve sorunlar Ondan sonra Reyaya yönebilir yönlerebilecek eylemler ve birliktelikler özellikle yani şimdi şöyle bir taraftan sorayım soruyor Aslında yery Derneği'nin de bu takasları dürttüğün ve benim de içinde olduğum dönemden de bildiğim bu yapılar aslında ciddi bir değer de üretiyorlar. Hı -hı. Yani ekonomik anlamda finansal e, bir fiyat koymasalardı. Işte o senin bahsettiğin aracıları ortadan kaldırdığın, süpürdüğün zaman aslında aracıların yerine getirdiği hizmeti gönüllülük ve işbirliği ve dayanışma çerçevesinde başka bir grup insan e, kolektif olarak yere, yerine getiriyor. Bir yandan böyle bir Bildiğimiz ekonominin sonu var Bir yandan da işte gıda ekonomisinin Senin de bahsettiğin gibi yine Dürtük'te de çokça tartıştığımız ihtiyat nedir ee, Bizim gıda tüketimimizi ne Aslında hangi ilkeler belirlemelidir Gıdanın üretimini hangi ilkeler belirlemelidir Ve burada piyasayı Ve o anonimliği ortadan kaldıracak Yüz yüze ve dayanışmacı ilişkileri koyduğumuz O anlamda daha genel bir e, Yine bildiğimiz ekonominin sonu e, Hikayesi var Buna dair e, çalışsaydın neler konuşulsa açıkçası oradan biraz e, zaten 15 hakkımız kaldı, evet. <gülüyor> onları konuşmak zor olacak. Bir de şey yani sen Bengi ben şey demiştin biraz önce ortak sıkıntılardan da bahsetmek gereken, evet. onda evet. önemli yani nasıl çıkacağımızın evet. da ipuçlarını herhalde buradan <gülüyor> alabiliriz. İsterseniz evet. sıkıntılara bir ikinci turda girelim. Hani şimdi <gülüyor> önce <gülüyor> iyilikleri <verelim. Evet, gülüyor> <öncelik>. koyalım. <gülüyor> Yani biz mesela e, oturumlardan bir tanesinde e, bostanlardan gelen üreticilerle e, konuştuk. E, ve işte tam da bu şey meselesini yani biz bu e, adil fiyatı nasıl belirleyeceğiz. Hı hı. Adil üretimin şartları nasıl belirleyeceğiz. Bunu çok yerel üzerine yapmak zorundayız ve bunu çok yüz yüze hı hı. ilişkiler üzerine yapmak zorundayız. Zaten bizim böyle bir avantajımız var hani her hafta görüşüyoruz bostancılarla işte Özkan abi gelmişti e, Yedikule Bostancılar Derneği Başkanı o mesela kendi üretimini nasıl e, değiştiğini anlatıyor e, bizimle olan e, işte muhabbetlerinden konuşmalarından her hafta aslında bir, yani bir samimi bir ilişki gelişmeye başlıyor ve bu vesileyle aslında biz bir sürü, yani üretimdeki bir sürü girdiği, üretimin aşamalarını öğreniyoruz ve e, yavaş yavaş yani dillerimiz ortaklaşmaya başlıyor. Galiba hani en önemli e, girdilerden bir tanesi bu haline geldi yakın zamanda e, çalıştayın da içinde yani üreticilerin, e, tüketicilerin, yeni toplulukların, yani kı kıra yeni giden, yani şehirden kıra giden insanlar da var. Aramızda da var e, hani bu insanlar. E, onlarla birlikte hep birlikte aslında bu ikiliği hani nasıl kıracağımızı e, e, konuşma fırsatı hani e, elde ettik biraz. Evet. Evet. Biraz da senin sesini duyuyorum istersen ilayda. <gülüyor> <gülüyor> evet ee, Bostanlardan ürün alırken Aslında e, Yaşadığımız soruna gireyim mi Mesela lojistik ben Kadıköy Kooperatifinde de Gönüllüyüm Orada da e, Türkiye'deki ekolojik Üretim yapan yerel üreticiyi Destekliyoruz bir yandan e, Oradan gelen Ürünlerle de ilgili aslında Dürtük'te de Kadıköy Kooperatifinde de Yeryüzü Derneği'nde de tahmin ediyorum Lojistikle ilgili bir sorun yaşıyoruz Belki böyle Lojistik Kooperatifi falan <gülüyor> kurulabilir. Lojistik Kooperatifi. İlginç bir Aslında bu çok konuşulan bir şey. Evet <gülüyor> çok ilginç yani. <gülüyor> üzerinde düşün, dışarıdan Düşünelim. olunca düşünmüyor insan ama çok uh, mantıklı geliyor şimdi. İşte biz, e, biz aslında e, bayağı biz bunu konuşuyorduk. Yani bir nakliyeye yanıyor lojistik kooperatifi diye. Sonra tabii yani bizim aklımıza gelen kimsenin aklına gelmemiş değil ee, işte az önce Ayfes'in bahsettiği yani yurt dışındaki örnekler ben bir kere programla da bahsetmiştim. Evet. Bahsetmiştim. Ee, Katarlıya yani şey, evet. e, kooperatifleri var yani mesela bisikletle bunun dağıtımını yapan Hı -hı. E, işte bisiklet kooperatifiyle lojistik kooperatif ortaklaşmışlar bir yerden e, bunu yönetiyorlar falan aslında yapılmayacak şey değil ama e, biraz yani aslında Ilaydin'in bahsettiği e, ...buradaki emek meselesi... ...yani ortadan... Yani ...bu benim de az önce söylediğim bir değeri üretince... ...orada... iste istemez... E, ...insan yani bir anda üç kişi falan... ...beş kişi falan kalabiliyor... ...yani bütün bu işi yapmak zorunda kalan... E, ...ve o yüz yüzelik... ...sevginin söylediği yüz yüzelik ve adil fiyat ne demek... ...adil üretim ne demek... E, ...bunları ortak bir dile... çevirebilen yüz yüzelik... ...o işi yapan insanların yüz de yansıyor... Yani e, lojistik sorun aslında kısmen başka bir ilişki e, örgütleyebildiğiniz sürece üstesinden gelinebiliyor. Yani insanlar severek oraya isteyerek gelmeye başladığında o işi yapmaya başladığında lojistik sorunu da e, aslında biraz lojistik demeyeyim de gönüllü emek sorunu da birazcık üzerinden gelmiş oluyor diye düşünüyorum. Evet, çalıştığın herade en şey çalıştığın en canalıcı taraflarından bir tanesi de hani örgütlerin üreticinin farklı hani böyle bir, bir, bir sürü yerden gelen insanların bir araya gelip birlikte iş yapma ve yani acayip keyifli bir şey bu diğer belki forumlardan da bildiğimiz, yani bizim dörtük içinden de bildiğimiz, yani hakikaten keyif aldığımız için yapıyoruz bu işi ve burada hakikaten bu işin can damarı da o ilişkiler, bu herhalde, evet, evet yani İmpati, o ilişkileri üretmek yani. ilişkisi evet. Ben, ben de bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Felix Cadarid diye bir Fransız düşünür var. E, Üç ekolojik kitabında bahsettiği bir kavram var, ayrı kote kavramı. Şimdi biz bu gıda işini ya da benzeri işleri e, yaptığımız zaman aslında karşımızdaki kitle yani bu aracılar, marketçiler, distribütörler, kabzamalar çok örgütlü ve çok güçlüler. O yüzden bu ayrıkotu örneği tam bize denk düşüyor. Diyor ki Feliz ayrı ayrıkotu diyor yukarıdan baktığınızda küçücük bir şeydir, kopartılırsınız diyor. Ama toprağın altında öyle derin kökleri vardır ki diyor, bir tarladan ayrıkotunu söküp çıkartmak çok meşakkatli bir iştir. İşte biz de bu şekilde bir araya gelebilirsek, yani küçük küçük örgütçükler ama bizi aşağıda toprağın altında bağlayan şeylerse birlikte ürettiğimiz kavramlar, ilkeler. Çalıştay bence buna itabii şey buna hizmet ediyor. Çünkü birlikte de oluşturuyoruz o kavramları. Şimdi biz kavramları birlikte oluşturursak kim nerede hangi coğrafyata, hangi yöntemlere ne yapmış hiç önemi kalmıyor. Çünkü kavramsal bir birliktelik oluşturmuş oluyoruz. İçeriği seçerken de buna çok özen gösterdik. O kavramların içini hep birlikte tartarak doldurmak bir de bir şeye daha özen gösterdik. Çıkıp biri uzun uzun sunum yapmasın, herkes konuşsun. Belki de o yüzden e, akşamleyin salon kapanış fotoğrafı çekilirken gene doluydu. Çünkü herkes konuşabildi. İnsanlar artık konuşmak istiyor çünkü, dinlemek istemiyorlar. Evet ve Aytaş ben de ufak bir ilavede bulunabilirsem son zamanlarda özellikle bu biyoloji dalında yapılan çalışmalarda işte ormanların mesela hayatta kalmasının kök sistemleriyle yani Gattari'nin sözünü ettiği sadece ayrık otu evet. için değil bütün ağaç sistemleri içinde geçerli olduğunu ortaya koyan yeni araştırmalar var. Yani tamamen... Birbirleriyle temas halinde bir bütün ekolojik yapıyı korumak üzere yaşıyor ağaçlar. Çok değil, şimdiye kadar hiç tahmin edilmeyen bir şey ortaya çıkarıldı son araştırmalarda bilebildiğim kadarıyla. Bu da onu doğruluyor. Aynen onu doğruluyor. Böyle açıkçası da böyle bir program da oldu. Yani ormanda yaprakları birbirine değmeden evet. nasıl büyüdüğünü şeyle evet. falan konuşuldu. Bitki zekası. <gülüyor> Bitki zekası evet. Bir <gülüyor> de herhalde burada... Doğanın da gözetilmesi söz konusu. Hani bunu belki çok içselleştirmiş olduğunuz için ifade edilmedi ama belki bir iki cümle de oraya sarf etmekte yarar var. Yani doğayı ve insanı gözeten bir, e, değil mi? bakıştan bahsediyorsak hani biraz da işin doğa kısmına dair bir şeyler eklemek ister miyiz? Mesela demin fiyatı nasıl hesaplıyoruz hı hı. derken e, orada öne sürdüğümüz bir kavram var. Onarıcılık. Yani eskiden biz ekoloji camiasında sürdürülebilirlikten bahsederdik. Nedir? Mevcutun sürmesi. Ama o kadar e, iklim değişikliğiyle, GDO'larla, hibritlerle, kimyasallarla, e, ekoloji o kadar talip oldu ki artık sürdürülebilirlik yetmiyor bize. Onarıcı olması gerekiyor. O yüzden fiyatı hesaplarken o küçük köylünün bulunduğu çevrede toprağı, havayı, suyu, yeraltı suyunu, deriyi, gölü onarıcı da bir tarım yapması için bir maliyet lazım. Onu da eklemeye çalışıyoruz. Doğru mu? Evet, Öyle, evet. Siz de öylesiniz yani. Ve insan sağlığından hani bir sürü hı hı. şeye giriyoruz işte bu organik sertifikalar vesaire. E, kimin sağlığı diye konuşmaya başlayarak yani hani sadece tüketicinin sağlığı değil hani bunu nasıl bir e, hani ekolojik mesele haline de getiririz. Bu açıdan da hani çalıştayda hani farklı farklı. Bakış açılarından bir sürü insan birbirleriyle tartışma fırsatı buluyor. Uh -huh. Tam bu konuda da yeni bir haber gördüm ben yani daha dünkü Guardian internet sitesinden deimin Carrington'un e, şey bu neonikotinoid denilen işte bütün çiçeklerde kullanılması yasaklanan pestisitler böcek öldürücülerinin bütün Britanya'daki bütün nehirlerde incelenen çıkmış hepsi. Yani şimdi çok büyük bir krizde orada çıkacak mı? yani kuş Hem kuşlar, nehirlerin üzerinden beslenen kuşlar hem de bizzat nehirlerin içindeki balıklar ve diğer su hayvanları için Büyük bir felaket geliyor mu diye şimdi bu tartışma başlamış durumda. Çünkü şi, kimyasal şirketleri, devleri engelleyemiyorlar bir türlü, yasaklayamıyorlar. Oradan çıkıyor sorun tabii. Bir de ben mesela diğer e, toplulukların listesiyle karşılaşınca şey çok hoşuma gitmişti. Bizim listemiz vejeteryan. E, herkesin listesi vejeteryan. Aslında şimdi siz gıda topluluğundan beslenmeye başladığınız zaman ister istemez vejeteryan olmalısınız <gülüyor> çünkü. <gülüyor> hatta hatta vegan. Evet. Hatta, hatta e, vegan. E, e, evet çünkü bunları taşıması <gülüyor> özelliklik sorunumuz olduğu için e, kuru gıda ve e, çok önemli e, bir nokta. Bakılagün evet. ve işte sonra bostanlardan yükselişle. Hayır hayır Daha bizim e, topluluğumuza e, şey satmaya çalışanlar oldu Bengi. ...işte kullanmayalım da... <gülüyor> <gülüyor> ...et... Evet. ...böyle <mi> değil peki? <gülüyor> Biz direndik yani... <gülüyor> ee, ...ben son olarak şey soracağım... ...çok da vaktimiz yok... ...birinin sözünü kestim galiba ama... ...kıca e, bakmayın... İşte. Ee, ...yani somut olarak beraber hareket etmeye dair... ...yani hem bu ortak... ...sıkıntıları işte az önce... ...İlayda'nın sözü gibi bir... E, ...lojistik kooperatifine çağrı yapmak... E, ...da olabilir bu... Hem de real seyasi bir ön verebilecek e, öneriler e, başlığı altında herhangi bir e, böyle bir somut bir şey e, konuşulanlardan bize böyle bir şey verseniz, özet verseniz var mı yoksa hani bu böyle devam eden bir e, beraber kafa yorma e, hali mi? ...onunla herhalde bitirebiliriz programı. Evet, ortak sıkıntı da yokmuş anladığım <gülüyor> kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> Yok, galiba zaten en önemlisi ortak sıkıntıları ya ...ortak ihtiyaçları belirlemek. Yani yani bizim bu olabilir. programdan evet. öğrendiğimiz bir şey var tabii. Ee, o da örneğin yine bu programda konuşulmuştu... ...Katalonya örneği falan. Ee, aslında ihtiyacımız olan her şeyi... ...kooperatifler kurarak ya da dayanışma toplulukları kurarak... ...gidermek... Hatta belki e, bu işin önünde sonunda aramızdaki para çevirilişini ortadan kaldırmak, bunu bir sanalı taşımak ya da uyduruk bir parayla yapmak bu işi falan. Ve senenin sonunda mahsuplaşmak gibi. Şimdi o yüzden hı hı. logistik kooperatifi e, bence önemli. Aslında İstanbul'da da bir bisiklet kurye girişimi var bir anı etmeyelim. Ama bu sadece orası da değil. Yani sonra kırtasiyesi, ne bileyim e, PR'ı, basını her şeyi kura kura böyle. Sonra arasında da bir takas ekonomisi üreterek e, TL ile alışveriş yapmamak da değil mi? Evet. Ne kadar evet. güzel olur yani. Yoldayız beni evet. izliyoruz. Evet. <gülüyor> e, e, zaten bu tür şeylerin yani bu bahsettiğimiz programda da bahsettiğimiz evet, ağların, bağların falan. E, hepsinin çıkış noktası genellikle gıda. Yani en temel ihtiyaç ve aslında hem ekolojik krizin hem toplumsal krizin krizin en çok düğümlendiği noktalardan birisi olduğu için insanlar önce oradan düzenlemeye başlıyorlar yani ne yediklerini ve üreticiyle dayanışmak için. Ondan sonra işte a bizim birolojistik işine ihtiyacımız var işte o oluyor mesela. Ondan sonra ya bir grafik tasarım kooperatifi de yok muydu işte ya da kütahya'da olmasın da ya da işte buradan çıkan gıdaları e, e, alıp hani hizmet sektöründe bir kooperatif kafe ya da kooperatif restoran mı kursa falan diye yani gıda aslında her şeyin tohum, yani tohum şeyi analiz, çok, e, aslında yerinde bu tohumu oluyor genellikle dayanışma ekonomilerinin o yüzden doğru yoldayız bence. Evet ufak bir ekleme de ben yapmak istiyorum belki Müsaadenle aslında iki ufak ekleme yapmak istiyorum bunlardan bir tanesi dün dün e, internette haberlere bakarken karşıma çıkan bir şeydi. Umut verici aslında bir yandan ne kadar kötü bir da karşı karşıya olsak da Google'da Türkiye'de yapılan araştırmalarda nokta nokta nedir sorusunun cevabını arandığı ilk soru pestisitmiş pestisit nedir diye aratmış insanlar en fazla ondan sonra varlık konu geliyormuş oh. sonra <gülüyor> e, çiyatımı başkanlık sistemi diye devam ediyor ama ilk sırada pestisit geliyormuş yani ne kadar durum kötü olsa da insanların ne olduğuna dair biraz fikirleri var olduğunu gösterebilen bir araştırma olarak değerlendirebiliriz bu durumu Neyi değiştirmek evet, istediklerini de evet. gösteriyor o açıdan da önemli evet, tabii İkincisi de bu programın başındaki sisteme dair bir konu olacak e, Aytaç'ın yaptığı. Belki o da biliyordur. E, Geçtiğimiz sene olmasa bile bu sene içerisinde açık rada da yoğun bir şekilde tartışıldı bu çalıştay. Bunlardan bir tanesi de e, dünyayı okumak programıydı Aytaç Timur'un yaptı. E, burada da e, görebileceğiniz üzere aradaki aracıları çıkarıp kendi programınızı yapabileceğiniz bir platform olarak da değerlendirebiliriz Açık Radyo'yu galiba. Açık Radyo zaten Türkiye'deki ilk örneği yani bence gıdadan önce değil mi? Evet, <gülüyor> evet Açık Radyo neden A Açık, açık konu... Lojistik Kooperatörü. <gülüyor> <gülüyor> Buraya geliyorsunuz buradan dağıtmak her yere. Evet. Süper, çok güzel geldiğiniz için. Evet, teşekkürler. Ee, şey Ama... <gülüyor> evet. ee, bir de şunu söyleyeyim, bundan sonraki programlarda biz hem gıda çalıştığına katılan da katılımcısı da olan hem de Türkiye'deki aslında ekonomi ekonominin sonu örnekleri olan Kadıköy Kooperatifi, yeni kurulmakta olan Beşiktaş Kooperatifi'ni vesaireyi... E misafir evet, edeceğiz. <gülüyor> evet, evet. evet, bugün Aytaş Timur, Sevgi Ortaç ve İlayda Bozarslan konuğumuz oldular. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Yani. Teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. Beni çok görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşürüz. Üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile